İlahiyat mezunu olan ve Tv'lerde program yapan, yazmış olduğu meal ile Kur'an'ı anlamaya çalıştığım bir insan şunu söyledi. Ahirette hesaba çekildiğimizde Allah bizim kimliklerimize, dinimize, şucu bucu olup olmamıza bakmayacak. Amellerimize bakacak. İşte o gün hepimiz şok olacağız. Müslüman, Yahudi, Hıristiyan, Budist, Ateist, Türk, Kürt, Alman olmamıza bakmayacak Allah.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 Yani bu insanlar niye kendilerini Allah'ın yerine koymakta bu kadar hevesler onu anlayamıyorum. Böyle bir şey olması mümkün mü? Allahü Teala ne diyor? İnna lillahi ve inna ileyhi Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz diyor. Ve ahurum aydu ne bunun altında kalanı da bağışlar limen yaşa. Tercih ettiği kişi için bağışlar tercihinde bir takım kurallara bağlamıştır Allahü Teala. Eğer günahı sevabından çoksa, gider cehennemde cezasını çeker, ondan sonra cennete gider. Evet.